Sabahlar, sabahlar, sabahlar. modern sabahlar başlıyor küpeçte haber günaydın sevgili dinleyiciler gerçekten macera dolu bir cuma günü bugün ee, herkesin kişisel gündemi dışında haftada yoğun her hafta başka bir şey daha doğrusu haftanın her günü başka başka şeyler konuşuldu ama ben şöyle bir bakıyorum bizim de kendimize ait gündemimiz çok yöntem sen hayatında ilk defa bugün savcılığa gideceksin evet, değil daha doğrusu de... suç duyurusunda bulunmak için Savcılığa gideceksin. Bulacağım. yani ben, gündeme bak ne yapacağım o yani onu da ee, çıkacağım Adliye Sarayı'nın tepesinde duyuruyorum efendim suçlu mudur bunlar yaktılar beni diye mi bağıracağım? Nasıl olacak o işi de tam kestiremiyorum. E, herhalde gösterirler ya onun bir kaidesi vardır. Yalnız evet. ben bunu bir öğrenirsem güzel ve de para yoksa bu işten. Yani suç duyurusunda bulunmada mı? Parayla suç duyurusunda bulunmuyorsan ben haftada 3 günümü Adliye Sarayı'na ayırırım. Suç duyurularında bulunmaktadır. şeye. Suç duyurularına gelesin. Ee, öyle buyurulmaz yalnız. Hmm. Şey yapılmaz daha doğrusu. Bulunulmaz. Ege. Yani zırt pırt kafana göre suç duyurusunda mı bulunacaksın? Ya? Olaysa bulunurum. Evet, hem de şeyi de yapacağım ben bugün. Dinleyicilerimizden oluşan bir avukat ordumda olduğunu düşünürsek. Şeyi de yapacağım galiba. Bir liralık. Maddi Dilek, Onun için biraz bekleseydin ya daha ilkinden yapmasaydın onu ya yani o, bir, o, bir, o bir mertebe bence yani en az 3 kere falan bir düz bir suç duyurusunda bulun dördüncü de yaparsın onu Bu arada e, Arz ediyorum gereğine sunulur bilginize sunulur falan filan hepsini Hepsini hepsini, hepsini, hepsini değerlendim Şöyle başlayacak işte Ankara e, Cumhuriyet Savcılığı'na öyle bir şey sa savcılığına Ankara <gülüyor> arz ettiğimi bilgilerinize sunduğum dilekçemi arz ederek savcılığınızı arzımız savcılığınıza duyurunuzu bilgilerinizi arz mi arzımıza diye bir dilekçe. Bu beyefendi arz şöyle, arz arz arz arz şöyle arz bakacaklar arz. dilekçene bakacaklar bu beyefendi dilekçesini 3 kere bitirmek istemiş ama bitirememiş diye. Ama arzla başlayacağım. Ben arz ederim, ben... ederim diye mi başlıyorsunuz? Arz ederim. Yani selam ederim gibi de bir arz, arz, arz, arz. En sonunda tamam ya bunu 1 liralık maddi. 150-150 liralık da maddevi şey, maddevi diyeceğim ona. Çok güzel. Şahane ama bence o kadar da heveslenme ya. Şu bugünü bir atlat, şu işini bir hallet. Ondan sonra belki de hevesini alırsın. Bütün hevesini bir suç duyurusunda bulunmaktan alabilirsin ya yani. öyle söyleyeyim. Bu arada suç duyurusunda... Ya hava durumunu suç duyurusunda bulunmanın yollarını arayacağım. Ha bak o olur ya. Onun için en az 1 milyon kişi de bulursun gibi geliyor bana. Hem de gazeteyi... Facebook. Facebook'tan tamam, arz ederim. Facebook değil adliyenin önüne git. Evet. Bağır abi. Tamam. Tamam. Var, o en az 1 milyon, 1,5 milyon bile bulabilirsin bence yani. Tamam abi. Kişi olarak. Onu onu şey yap da, şeyi soracağım. <gülüyor> Suç duyurusunda bulunmak mı e, daha rahat gitmesini sağlar insanın adliyeye? Çünkü yoksa gitmek, ha. yoksa savunmaya gitmek mi? Yani şimdi suçluluk durumuna göre. <gülüyor> Duruma Suç göre değişir. Suç duyurusunda bulunurken suçlu değilsin ya, o yüzden rahat gidersin herhalde. Ama, ama o da bir şey. Şimdi sen durup dururken mesela... Bir sorunun içine girdin ya. Hı hı. Hiç alakan yokken. Evet. Yani öyle çok da e, böyle bir e, cam güvenliği falan filan yok. sevgili insanlarımız onu söyleyelim de yani. Evet, herkesin hani böyle de aslında bir... tetikte olmasını gerektiren bir şey. Bu bahsediliyor ya kimlik bilgileri çalındı evet. falan. O çalınan kimlik bilgileriyle espriler, şakalar yapılabiliyor mu sevgilinin ben Hemen şakalı. Abonesiz olduğum bir takım porno siteleri aradım. Ben size dedim her şeyimi aradım. Siz mi yaptınız bunu falan dedim. Hı -hı. Hayır dediler. Onlardan değil miymiş? Yani internette çünkü e, bu tip şeylere. hep Kimlik bilgilerini, vatanlaştırma gibi falan. Serbest diyebiliyorum bir de ben tabii internette. Hı -hı. Serbest diyebiliyorum ama yani şey de olsa şimdi sen e, mağdur da olsan. Yine de bir mağduriyetin getirdiği bir şey var değil mi? Bir... Eziklik mi? E tabi yani o da var yani ilk defa da gidiyorsun. Ee, neyse ki dinleyicilerimiz yardım edecek sana adliyede Hakikaten öyle avukat ordusu Gelip yani ben de prosedürü öğrensem mi ki ya Vallahi o Yani bir... yani e, Bir daha böyle bir fırsat bulamazsın Gideceğiz orada hükümlü kafede <gülüyor> çaylar içeceğiz Hükümlü, öyle, hükümlü elimiz... Tabii canım da ben... Sen hiç avukatları twitter'da okumuyor musun? Okuyorum hep, hepsini hep, okuyorum Hep hükümlü kafede takılıyorlar Ben oradan da bir şeyler öğrenirim Bizim kendi gagamajı orada kullanmak üzere Çok iyi ya o... Mesela hükümlü kafede böyle bir şey yapmışlar abi Adamlar çok güzel bulmuşlar falan gibi Biraz da gözlem de var yani. Çok güzel olur aslında. Fotokop, bak bakalım fotokop makinesi falan var mı? Biz de koyalım onu. Aslında bir tane koysak çok iyi olur. Bizim arkamız vergi dairesi. Her zaman lazım o ticara. Bir tane fotokop makinesi. Benim aklımda bir de şey var. Ee, bu resmi belgelerin alınabileceği bir bilgisayar. Ama resmi belgeler alınıyor. Yani mesela işte hizmet dökümü. Hizmet Mesela, dökümü çok güzel. Muhtarlıktan bir şey artık gitmeye gerek yok. İnternetten alabilirsin. Ilçe. Koca cam ya dükkanın bizim. Evet. Yani. evet Orada şey yapalım. Habire duyurular yazsak. Hizmet döküm belgesi için bilmem ne. Fotokopi 30 kuruş. Mesela. Bunları yazsak. Ne kadar güzel. Onları hep konuşuruz. Hadi bakalım kolay gelsin. Teşekkür ee, ediyorum. Geçmiş olsun. Gündemimiz yoğun. Ee, yoğun ama istersen bir reklama dinleyelim de ondan sonra o yorumlarına girelim. Hay hay. Radyo2'de günün en hit dakikaları. günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hiç 5 şarkısının geri sayımı. Hitback. 5'i bir yerde, hafta içi her akşam 5'te, Radyo Oktü'de. 5'i bir yerde. Modern Sabahlar. Bo modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Yeterli diyelim ve devam edelim sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar'da haberlere geçiyoruz artık. Bu arada Avukat Ordumay Yine arkadaşlarımız katıldı. Hakikaten oluyor. yeter ya falan diyecekler. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel oldu. Hadi bakalım. Ee, Kolaycılık hallet işini sen de çıkıp. Yalnız arz ederim diye yazmayacaksın. Onu, ya onu da bir yerde yani, geçelim. Onu yani söyleyeyim yani ben. Esas benim bildiğim rica ederim. Lütfen arz edin bana falan filan gibi bir şey yazabilirsin. Arada bir arz durumu olursa sevinirim diye. Talep ederim gibi bir şey. Hı -hı. Arada bir arz... Bilgilerinize, arzımı, talebini rica ederim diyeceğim. Mesela. Yani. En ya da isterim de ya. Rica ederim diye Sen nerede kullanıyorsun rica ederim'i günlük hayatta? Birisi teşekkür. bana bir teşekkür şimdi şey <gülüyor> tamam. tamam. Şimdiden rica ederim diyeyim o zaman. <gülüyor> Daha şimdiden rica ederim diye başla. Direkt öyle başla. Etkili olur. Şimdi İngiltere e, Başbakanı ve eşi Amerika'da resmi bir ziyaret e, için... ...David Cameron ve eşi Samantha Cameron... ...Oktay özür dilerim ama Buyurun. bu sıradan bir haber değilim. Küpeşte! Evet sevgili dinleyiciler bir Küpeşte haberle daha karşınızdayız. Küpeşte'de duran haberleri indirdiğimiz program Modern Sabahlar. Devam ediyor. Demek ki yani öyle bir şey konulabiliyor Küpeşte O <gülüyor> ortaya çıktı. Şimdi Beyaz sarayın bahçesine bir çadır kurulmuş... İngiliz başbakanı ve eşi için ve konuk, diğer konuklar için 350 kişilik bir e, yemek davet verilmiş. Ee, Obama çifti ağırlıyor. Niye içeri almıyorlar? Bilmiyorum ben de işte onu anlamadım. Bahçeye kurulmuş büyükçe de bir çadır. Bahçede yaparız demiş iyi. Toplantıyı da bahçede yaparız ne dersin demiş Cameron'a. Bu Gaddafi gittiği zaman Fransa'ya o da çadır kurmuştu evet, evet, onu, sarayın bahçesine. Ama böyle şov amaçlı bir şeydi bu. O Anlamadım kendi çadırını mı? kurmuştu zaten. Cameron'ın kendi çadırını kurmuyor. Gidiyor Beyaz Saray'a. Daha ilk defa gidiyor galiba Cameron Beyaz Saray'a. Resmi kal. ziyaret olarak evet olabilir. Ama Beyaz Saray nasıldır falan diyor. düşünürken Almadılar. çadırını Almadılar. Ya şimdi böyle çamur oldu falan. Bahçede de şey var içeride de derzleri tekrar yapıyoruz. Ona. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda içim bulandı. Kaç <gülüyor> defa gider ki bir insan şey, siyasi ya. kariyerinde. Çadır. Ama çadır yani çadır da öyle e tabii, çadır değil. Tabii güzeldir de genel yani, bir beyaz saray değildir yani. Düşün yani 350 kişiyi böyle aynı anda e, oturup yer sofrası olmayan böyle masalarda falan oturup yemek yendiği bir ortam düşün. Yukarıdan ısıtmalı falan böyle <gülüyor> ondan sonra mı? hem Otom. yukarıdan hem yerden ısıtmalı. Ondan sonra böyle güze, güzel bir şeymiş yani şeyler sahne var içinde. Kalite çadır yani. Kalite çadır tabii canım. Onlar, burada mı kaldılar onu bilmiyorum yalnız. Yani, Çemberde kalmamışlar. Çatırda. Herkes gittikten sonra o zaman çünkü yine geçmişlerdir ya beyaz sarı sık sıkıntısı da yok. En büyük kavandır şu. Bir şey de var e, salatalık da var. Hı -hı. Ondan sonra onlar hıyar diyor çünkü, <gülüyor> çünkü <gülüyor> salatalık gülüyorlar <gülüyor> bir de birbirlerini. <gülüyor> bir, bir tanesi şişe diyor mesela çünkü şişe diyor. Doğru E'leri açık olur İngilizce. <gülüyor> Öyle bir şey. Thank you gibi. Ondan sonra. <gülüyor> ee, barbekü yapılmış en son. Obama, David Cameron'a bir barbekü. Ee, Cameron da Obama'ya masa tenisi hediye etmiş. Masa tenisi nedir ya? Sete mi? İki tane raket bir de net mi? Ben de benim de aklıma şey geldi. Bir saat oynayalım mı? Bir saate 6 dolarmış. Bir saat oynayalım mı? Yani anlamadım onu masa Obama da sormuş. Bir saatte oynasak 6 dolar, iki saatte oynasak 6 dolar mı demiş. Yapmış. Olur mu demiş? Diklomatik kriz olmuş. <gülüyor> 10 dolar demiş. 2 saat oynarsak. İyi e, hayırlısı olsun diyorum. Öyle bir şeyler. Bir hediye, hediye edinmiş yani. vallahi çok güzel ya. Bu zaten liderlerin birbirine verdiği hediyeler çok... ...çok değerli bence. <gülüyor> Küpeşte! George Clooney falan da gelmiş. İyi bunlar da güzel bir... bir... Bir öğünü dışarıda geçirsen kar diye bakıyorlar herhalde. Sebepleniyorlar ya ne güzel işte. <gülüyor> Bayağı kalabalık bir e, tören. Şu anda Amerika'daki tek e, şey bu. Gündem bu. Bundan bahsediliyor ama tabii ki bizim, <gülüyor> bizim konuşacağımız gündem bu değil. Siyasetçilerimiz gittiğinde hiç artistleri oraya gömmediler ama. Bana şöyle bir şey doğuyor içime. Yani birisi gideceği zaman Beyaz Saray şey diyor. Abi adamlar dışarıdan geliyor. Artist mi artist bir şey ayarlayın. Georgie'yi falan arayın diyor. Öyle geliyorlar. Ab yoksa George Clooney İngiltere ile Amerika arasındaki hangi derde merhem olacak? Zaten George Clooney'i görenler şey demiş biliyorsun. Artistin aralar çalıyor. Tepki tepki göstermişler. Haberin yok mu ondan? <gülüyor> öyle bir şey var. Bizim yani biz konuk aldığımız zaman artistler gidiyor mu konuk olarak ayrıca siz de gelin falan diye köşkte öyle bir şey olmadı değil mi? Gazeteciler oluyor. Tabii, e, tabii. bir takım bizim tanımadığımız birileri oluyor. Hı -hı. Müsteşarlar falan filan evet, bir öyle şeyler. Bir, ünlümüzü yani şimdi mesela Amerika'ya giden bir adam George Clooney'i görse sevinmez mi? Türkiye'ye geldiğinde kimi görmek ister? Türkiye öyle geldiği düşün, zaman hani belki, sonra bu Belki uluslararası okularla. starlarımızdan. Yani hemen belki önümde işte. say Mesela hani gelse de Fazıl Say'da orada bir resitler. Öyle bir show güzel olur da hmm. uyuşmuyor kafalar uyuşmadığından <gülüyor> O, o <tipi. gülüyor> <gülüyor> burada da şey diyor. Fazıl ne arar la köşkte diye bir şey olduğundan. Evet öyle bir şey var yani. Bir de bizi tabii orada dünya yıldızı mı olması önemli? Ne olması önemli? Yani şimdi bakıyorum gazetelerde bugün, bugün en çok Kıvanç Tatlıtuğ var. Ya, ha, mesela bak, Kıvanç şeyden, Tatlıtuğ gelse. Arap ülkelerinden gelseler. Ha o olur. Orada bak, yıldız ya Kıvanç Tatlıtuğ. Evet gümüşteki o çocuk O zaman diye. olur. Gümüşteki çocuk olur. Şey de, öbürünü de seyrediyor. Aşkı Memnu Rusya'da da seyrediyor. Hani Yunanistan'dan birisi gelse mesela şu anda bizim durumumuz yok da ülkeyi yerden ısıtma yapacağız nasıl yapabiliriz falan diye birisi gelse mesela o görüşmeler evet. olur. Yoksa sadece tipine göre değildir. Yani adamlar geliyor biraz yakışıklı adamlar olsun, güzel kızlar olsun. Anlayışı değil Tabi tabi yok canım. Yani bir şey oluyor işte ya. Bir herhalde bu tip liderlerin buluşmasında bir konuşacak malzeme de çıkıyor olabilir. Yani mesela şimdi David Cameron'ın Barack Obama bir yere kadar ya konuştukları yani şey. Ama si, yani eğer böyle bir memleket meselesi konuşmuyorlarsa küçücü konuşma. ne oldu? Ya sorma benim de başıma böyle bir şey geldi bir operatörden benim ismime bir şey almış. Savcılara gittim suçlu Gibi bir hikayesi yok ki adamın. Bence en güzeli Yok o yüzden böyle bir George Clooney'nin olması başka bir şey veriyor olabilir. Obama'yla şey nelerle Cameron, Cameron yan yana oturacaklar ya masada. Tamam. Clooney tabi Köşede bir yerde. Bunlar kesin şey diyor kon. Tilalakla tipe. Buna bu mu atsın? Bizde koca ülke var oğlum. Emrimizde ordu var. Bence kızlar bizi daha çok beğeniyordur diye konuşuyorlardır yani. O da olabilir tabii. En güzel yakınlaşma. Masalar büyükmüş zaten. Masalar büyükmüş eşleri duymuyor bu tip konuşmaları kendi aralarında konuşuyorlar Tabii, Tabii ki bu konu. Dil de... sıkıntısı olmadığını da bir kez daha şey yapalım yani. <gülüyor> evet dil sıkıntımız yoktur. İzmit Belediyesi'nden bir haber var. İzmit Belediyesi çeşme yaptırıyor ne bu yeni güzel. dönemde ama ne akacak çeşmelerden? Kutu kola mı? Ya kutu, kutu, kutu, kutu, kutu kutu kutu veriyor evet. Onu niye çeşme olarak yaptınız ki falan demiş. Hatta biri de... Taçma sana. oldu demişler zaten. Usturmuş yok ya. Kutu kola değil. Kutu kola değil. Su yerini ne akıyor olabilir? Sebil çeşmesi diye düşün bunları. Yine böyle... İzmit. E, e, şeyli. Pişmaniye çeşmesi mi? Pişmaniye çeşmesi galiba. İyi ki İzmit'in bir şeyi meşhur. Yani mesela... Pişmaniye çeşmesi leseydim, galiba dünyanın en güzel şeyi. Pişmaniye Sıvı pişmaniye mi? Hayır. Böyle tel tel oradan pişmaniye akacak. Biraz ağzını geniş yapacaksın. Çekiştireceksin mi böyle? Şeriden. Kopar o ki. <gülüyor> Nasıl akacak? Çeşmeyi kapattıktan sonra orada sarkıyor olacak. İstediğin Şimdi bir dakika dert... senin hayalindeki çeşme zaten ee, yani oturduğun zaman çeşmenin önündeki taburaya. Evet. Biraz yukarıda kalıyor anladım. E biraz Yukarı bakıyor sevgili dinleyiciler. Tabakla da olabilir. Ondan sonra çeşmeden orada pişmaniye yavaş yavaş tabakta döne döne sen de tabii el yardımıyla biraz şey yapacaksın. Şekil pişmaniye yapacaksın. Akacak oraya. Kalp yani. şeklinde mesela <gülüyor> tabağa. Kuru kuru. Ondan sonra en son çeşme bir yerde tıkanır abi işte onu söylemeye çalışıyorum. Onu mühendisler yapacak ya. Gerekirse pişmaniye akacak şekilde koyacaksın. Genç mühendisler diyorsun. Ondan sonra en son kalan pişmaniyeyi de elinle tık diye alacaksın. Tabağında yiyeceksin. E orada sarkacak yapış bir yapış. tane böyle bir küçük bir parça sarkacak o şeyin içinden. Musluğun içinden. Sen aldın, tık diye aldın. Islak mendille silinebilir. İyi. <gülüyor> Pişmaniye çeşmesi tamam o güzelmiş ya. Çikolata çeşmesi olduğuna inanıyorsun da. Bence pişmaniye çeşmesi daha güzel olur. Boza çeşmesi. Ben pişmaniye. de aslında o şey var ya pişmaniye'yi ben onda hayal ediyorum. Çok güzel olur. Bak çeşme tipi değil de bu çikolata pahalı otel şeylerinde çikolata şey oluyor. Şelale, şelale. ha. Pişmaniye şelalesi. Orada böyle etraf... dönecek, sürekli dönecek pişmaniye. Böyle bir kakaolu ve sade kakaolu ve sade. Hatta bazen böyle pembe mesela. At, at bir iki renk oraya. Ne kadar güzel. Gelip böyle alacaksın, koparacaksın dibinden. Zekine Ondan sonra tekrar... perde de olabilir. Perde güzel mi? salona geçerken. Açıyorsun böyle perdeye, bir parçada koparıyorsun. Çok gibi. güzel fikir. Ama onu şey yapmak lazım. Mesela pişmaniyeden perde ama bu eskiden Lamberi Salon Hayalet. Evet. O Lamberi Salon'un perdesinde böyle bir tane e, zopa vardı ya. Perdeye, do perdeye dokunmadan o zopayla perdeyi açıp kapatın. Pişmaniyede o tip şey. Mesela yiyeceğin kısmını alıyorsun yine sonra tekrar zopa perdenin bittiği yere tekrar takılıyor. Yani hiç dokunmuyorsun. Hem hijyenik hem de böylece de... Zopa sayesinde neler neler yapıyor. Hatta zopanın başı da şey olabilir pişman. Orayı da kemiriyorsun artık. Sonuçta perdeci gelmeyecek mi? Gelecek. Doğru. En son bir de bütün pişmaniyeler bittikten sonra da zopayı yersin. Çok güzel. En zevkli kısmı da zopayı yemek zaten. Sevgili biz burada sadece pişmaniye hakkında konuşmuyoruz. Sadece şu mesajı vermeye çalışıyoruz. Eğer... E Uzlaşmacı bir platformda konuşulursa her şeyin çözümünün olduğunu da göstermeye Göstermiş çalışıyoruz. Mesajı mesela vermeye çalışıyor. Saçma gelmişti ilk çeşmeden pişmaniye akar ama perdede uzlaşlık. Konuşarak her şeyin çözülebileceğine dair bir mesaj veriyor modern sanallar her konuda. Evet ne kadar güzel. Ne çeşmesi yapıyorlarmış. Ne çeşmesi zaten? çorba çeşmesi yapıyorlarmış. Yaman. Şimdi bak ne güzel tatlı ve coşkudan bahsediyorduk orada ezogenin akacak ve daha çok tıkanır o. Kesin de ezogelin. Ama ekmeği yan taraftan alıyorsun kaşıkla. Yani öyle ekmekli falan yapmıyor. Niye tıkansın? Çor çeş. Çeş çor demişler ama tabii çor çeş de olabilir. <gülüyor> ee, çok ilgi çok yoğunmuş. Çorba çeşidir sadece ezogelin değil. Mercimeş, ondan sonra yaylaş. O zaman şeyler <gülüyor> mi bu? Çeşmeler Diyaret İzmit mi oldu? Yani yayalı mı bunlar böyle bir? Halka şeklinde mi? Çeşmeler mi? Hı -hı. He, uzaydan bakınca uzaya uzaya çıkmaya gerek yok. Orang çeşit şeklinde. Biraz şehrin üstüne çıkınca öyle bir şey. İstanbul artık neredeyse birleşmiş <gülüyor> demiş adamın biri. Bu hemen köyfezi <gülüyor> atmışlar. Bıyıklar da çorbaymış o zaman bunu açıklarken. <gülüyor> Böyle bir şey ilgi çok fazla Bakalım ben Ankara'dan da bu tip bir şey bekliyorum Büyükşehir Belediyesi'nden Şimdiden afiyet olsun diyoruz Tüm Çorçeş sırasında bekleyen dinleyelim Ne olsun bunu. sen böyle bir çeşme olsa mesela Çünkü mesela şey gibi düşün Saat kulesi olacak ki şimdi bir süre sonra Ankara'da, mesela, Ankara'da. Evet. saat kulesi olacak Ondan sonra mesela Seymenler çıkacak Dans edecekler 50-100 tane mesela. Ondan sonra tekrar girecekler ya O, o saat kulelerinin yanlarında Mesela ne olabilir sence bu tip bir şey. Yiyecek içecek yani. Çünkü Seymenleri izlerken bir şey... E, ikram Bence olması o lazım. O zaman çorç yerine... He. Orada kuru şeyleri... Kuru gıda. Beypazarı kurusu atacak. Tak! Mesela saat 11. Tak tak tak tak tak! 11 tane Beypazarı kurusu havaya. Çok güzel fikir ya. Ama Biz sadece şey Beypazarı kurusu. Biz bekleyeceğiz. Ama sadece Beypazarı kurusu mu? Ne? Ama Ama ne bileyim. bileyim Ankara Armut döneri var. de olabilir. Armut döner... Deveci sonra... armuduyla Ankara armudu ayrı şeyler mi? Ankara armudu deveci armudu değil değil mi? Ben hiç armut yemediğim için <gülüyor> Armut yememek armut bilmemek demek Keçi değil Keçi de atabilir Keçi de atabilir de şu ama bir dakika havada bırakmayayım Şimdi bilmiyorum ben sorunun cevabını da Ankara armuduyla deveci armudu dinleyicilerimiz biliyordur Hazır bugün de şeye bilet vereceğiz Davetiye vereceğiz daha doğrusu ee, Neye veriyoruz? Ona değil Öteki tarafa bir bak bakayım öteki i̇şte. yana Bugün ayın 16'sı mı? 16'sı. Bobby McFerrin'e mi veriyoruz? Aa Bobby e mi veriyoruz. Tamam, çok Hadi güzel. Hadi tamam. Şunu düz, düz bir şey yapan, açıklayan dinleyicilerimizden birine verelim. Armut konusunda bizi bilgilendiren dinleyicilerimize Bobby McFerrin konserinin davetesini veriyoruz. Bir kişiye, iki kişilik davetiye veriyoruz. Deveci armudu nedir? Ankara armudu nedir? Bir de genel kültür olarak eğer şey de biliyorlarsa Ankara keçisi bu kadar meşhur hmm. ama biz niye Ankara sofralarında keçi etini çok görmüyoruz? Yok, sırf Yürü mü meşhur Ankara keçisinin? Yünü olabilir veya e, şey ya, olabilir... Çok... ...o kadar keçi varken arada bir tanesini kesip de... ...yememiz gerekmez miydi? İşte bir sayı, sayı da belki sıkıntı vardır ya... ...o kadar da çok değildir belki de... ...yani tamam meşhur meşhur olabilir... ...ya pek çok meşhur var ama... ...sayısı az... Mesela George, George Kulene <gülüyor> Benim de aklıma o geldi ama bir kriz çıkmasın diye şey yapmadım. Telefonlarımız yanıyor. Ee, yanıyor yanıyor mı? Mı? Bir dinleyicimiz hattımızda o Tamam olursun? şu armut konusunu bir netleştirelim ya. Onun dışında ne vardı Ankara'da? Bak e, armudumuz var, keçimiz Keçi, var. Kedi var. Saat var. Yani e, saat dediğim tabii ki e, bildiğimiz saatlerden. Saat kulesi olarak. dev saatlerden başlayalım. Kedi, kedi var. Kedi var. Dur geldi mi? Geldi. abi. Tamam iyi Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Cemile ben. Alo. Cemile ben, günaydın. Heh, Cemile, Cemile Hanım hoş geldiniz. Gelmedi sesiniz, ben kısıntı oldu. Cemile Hanım, neredesiniz şu anda? Ben de halk otobüsündeyim. İşe doğru gitmeye çalışıyorum. Ne işte uğraşıyorsunuz? Seramik firmasında çalışıyorum. Karabük firması mı? Seramik firması. Seramik firmasında. Hı. Aa, ne evet. kadar güzel. Biz bu aralar şey ne derler? çok seramik işi içindeyiz. Evet. Hayatımız derz içinde geçiyor. Evet aynen öyle. Ders temizlemenin aleti var mı? Ne aleti var mı? Ders temizlemek için özel bir şey var mı? Böyle döktüğün anda ders kendiliğinden bir daha hiç dönmemek üzere gidiyor falan. O tip bir malzeme var mı? Ay yok ben bahçe terimi yapan yapmamışım madde çalışıyorum. Ha, satış kısmındasınız daha. O olsun öyle. biz diye bir şansımız evet. deneyelim dedi Ege anladığım kadarıyla. <gülüyor> Size de bir soralım belki biliyorsunuzdur. Çünkü armut konusunda hakimsiniz anladığımız kadarıyla. Yani çok hakim değilim ama şimdi bey pazarı armutu deniyor daha doğrusu Ankara armutundan ziyade. Bey pazarı mı? Yani bey pazarı armutu da derler. Evet. Vardır öyle bir şey. <gülüyor> yeşil yeşil olur böyle biraz daha. Yamucu pazarı... bu kalanlar değil mi? Evet o biraz mahuç tadı olur. Evet. Öbürü öbür armut çeşidi böyle daha çok sarım tırak olan ve daha tatlı olan tadı belli belirgin olan. Öbürü dediniz Ankara armudu mu? Devici armudu. Yani işte böyle genel bir armut oluyor. Genel armut genel. <gülüyor> <gülüyor> Ankara armudu. Diyor. Ankara yerim. armudu yani diğer armutlara göre biraz daha mayhoş olan değil mi? Evet yeşil renkli olur ama genelde Ankara olur. ona dev pazarı derler. Hani başka bir yerde Ankara armudu denir ama yani Ankara'da Anladım. Bir, arm, bir armut Heh. için fazla bir isim durumu anladığım kadarıyla ee, ama olsun Ankaralılar Beypazar armudu diyor Ankara evet. dışına çıktığında Ankara, Ankara armudu. Ama tadı güzeldi yani diğer güzel Meraklısı güzel. E, hakikaten hasretle bekliyor yıl boyunca onu yani, o dönemde. Evet. Peki evet. o zaman sizi tebrik ediyoruz. Siz seviyor de. musunuz Cemil Hanım Bobby McFeran'ı? Biliyorum. Yani ben lisedeyken falan şarkısını hatırlıyorum o biraz önce çaldığınızı ama çok takip ettiğim bir değil. Evet Biliyorum vallahi ama. biz de başka şarkısını bilmiyoruz. Bizim adımıza da öğrenin o konserde. <gülüyor> çok teşekkürler efendim. Bizi programdan sonra ararsınız ee, saat 10'da. <Gülüyor> Ayrıntıları sizinle paylaşabiliriz. Konser ne zamanmış peki? Çok güzel bir şey hatırlattınız. Konser, <gülüyor> e, biz onu da duyuralım bu vesileyle esas yani onu duyurmamız lazım yani bize. Lütfen. <gülüyor> Şimdi e, bu Eskişehir'deki Kongresium kongresyum e, kültür merkezinde gerçekleşecek konser. Evet. 27 Mart salı günü. Ha, daha Mart var yani. Günü. Bu salı değil öbür salı hesaplarıma göre. İnşallah gidebilirim yani. Hafteti de yani. Nasıl? Hmm. Bir Haftaya konser içineceğim. olurum hafta yani. Konser ne arar da hafta içinde mi diyorsun? <gülüyor> çok, çok teşekkürler. Bunları isterseniz sonra yayından sonra uzun uzun konuşalım. <gülüyor> Arayın bizi unutmayın Cemil Hanım. İyi, teşekkür teşekkür ederiz olun. Size de iyi yolculuklar hoşçakalın. Niye Çünkü... şaşkınlığımıza geldi Cemile Hanım'a şov yapmadık? Şarkısı, türküsü var Cemile Hanım'a. Şarkısı vardı değil gezdiğini. Yani sebepsiz bir şekilde o kadar çok söylediğimiz türküyü. Cemile Hanım adımınızdayken niye söylemiyorsun? Şimdi biz onu akapella yapıyoruz ya. Bugün <gülüyor> bir ses eksik ya. Haa o Oradan... bizim avantajımız mı? Yani <gülüyor> artık bilemiyorum. Avantaj olarak görenler de vardır. Dezavantaj olarak görenler de vardır. Yani o yüzden ben şey yapmadım. Bir eksiklik olacak çünkü yani. Doğru ya öbür türlü çünkü tam oluyor. A. S. Ofis Kaçkını Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis Kaçkını Ofis kaçkını. Ofis Kaçkını walk on I think of